Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Olcay Poyraz, Müdür Altay İzbırak, Ahmet Mehmet Atay, Öğretmen Yüksel Partal, Kemal Levent Şenbay, Necmi Ünsal Ünlü, İmran Sinan Kayalp, Ali Tolga Yıldız. Yatılı okulda arkadaşları İmran ve Ali yüzünden zor günler geçiren Kemal, bir yandan da koşucu olmaya heveslenir. Okullar arasında düzenlenecek bir yarışa katılacaktır. Oysa buna pek yeteneği yoktur. Bu yüzden alay konusu olur. Ancak beden eğitimi öğretmeni Sema hevesini kırmaz, aksine yüreklendirir onu. Dahası bir zamanların ünlü koşucusu Kara Ahmet'ten Kemal'i yetiştirmesini ister. Artık amacına ulaşmak için tüm gücüyle çalışan Kemal, çok geçmeden tatsız bir olayla karşılaşır. Oda arkadaşı Ali'nin parasını çalmakla suçlanmaktadır. Oysa aynı odada kalan Necmi, o günlerde bu olayın İmran'la Ali tarafından Kemal'e oynanmış bir oyun olduğunu kendi ağızlarından duyar. Onları müdüre şikayet etmek isterse de İmran korkutarak vazgeçirir. Artık koşuların yapılmasına bir gün kalmıştır. En kötü günlerde bile yetiştiricisi Kara Ahmet'le çalışmalarını aksatmayan o akşam Sema öğretmenden son öğütleri aldıktan sonra yatakhaneye çıkar. Odada Necmi'yi yalnız bulur. Yarışta onu destekleyeceğini söyleyen Necmi sıkıntılı görünmektedir. Bir ara yüzünü yıkama bahanesiyle dışarı çıkar. Ama asıl amacı gidip gizlediği gerçeği müdüre anlatmaktır. Ne var ki bunu yapacak cesareti yine kendinde bulamaz. Hırsızlık olayındaki giz böylece yeniden karanlığa gömülürken herkes için gerilimli bir gece geçmiş ve yarış sabahına gelinmiştir. Günaydın Ahmet Bey. Aa, günaydın Sema Hanım nasılsınız? İyiyim sağ olun. Öğrencilerim yüzümü kara çıkarmazlarsa daha da iyi olacağım. Ben de öyle, ben de. Nasıl, Kemal'den umutlu musunuz? Büyük bir başarı beklemek için erken... ...fakat çalışmaya başladığımız güne göre o kadar farklı ki... ...doğrusu ben bile böylesini ummuyordum. Haklısınız, ben de aynı görüşteyim. Günaydın öğretmenim. E, yarışı sizin yanınızdan izlememe izin verir misiniz? Alan en güzel buradan görülebiliyordu. Tabii Necmi, gel şöyle yanıma otur. Teşekkür ederim. Necmi de en iyi öğrencilerimizden biridir Ahmet Bey. Onun da spora büyük ilgisi var ama... Geçen yıl geçirdiği bir rahatsızlık yüzünden şimdilik kendini fazla yormaması gerekiyor. Umarım gelecek yıl katılır etkinliklerimize. Elbette, elbette. Sağlık her şeyden önce gelir. Ee, öğretmenim, yarışın başlamasına daha çok var mı? Hayır, neredeyse başlar. Aa, baksana, seyirciler de sabırsızlanmaya başladılar. Başlama düdünü neden çalmıyorlar İmran Ben nereden bileyim Ali Yarışın hakemi ben miyim Beni azarlamaya hakkın yok Yalnızca sordum e, Heyecanlısın diye Sanki sen değilsin Heyecanını bastırmak için sürekli konuşuyorsun İçimizde heyecanlı olmayan Yalnız Kemal var sanırım Çünkü sonucu şimdiden biliyor Öyle değil mi Kemal Uğraşma benimle İmran İstediğiniz <gülüyor> kadar sataşın. Cevap vermeyeceğim size Aferin sana akıllı çocuk göründüler. Öğretmenim yarışçılar göründü. Evet, evet ama kim olduklarını seçmek çok zor. Haklısınız. Biraz daha yaklaşırlarsa ancak. Aa işte yaklaşıyorlar. En önde koşanlar bizim okuldan değil. Aha. Ortalarda İmran, Ali, Ali. ve Kemal. Ah, Kemal. Gördünüz mü, Ahmet Bey, hemen onların arkasında. Gördüm, gördüm. Pek çoğunu geride bırakmış Arslan Kemal arslanım Böyle sürdürürse ilk ona girebilir Koş Kemal koş, koş başaracaksın koş. Sen çok yaşa evlat umutlarımı boşa çıkarmadın Bak, koş. İmran da öne geçmeyi zorluyor Ayaklarım Ayaklarım gitmiyor artık Son 300 metre Birkaç kişi kaldı Öne geçersem Birincilik benim ha? Ali arkamda Beni geçmemeli Birkaç saniye dinlenebilseydim Eyvah Kemal ne kadar yakınımda O bile beni Ama, ama hayır Şimdi öyle bir oyun ederim ki ona ah, Yardım edin Ali Ali Kemal, Kemal. <gülüyor> Ne oldu <gülüyor> Ne oldu İmran? Düştüm işte. Görmedin mi? Ali'ye bak. Arkadaş olacak sözde. Geçip gitti. Nasıl yardım edebilirim sana? <gülüyor> Ettim bile. Dinlenmemi sağladın. Amma safsın. Şimdi yetiş bana yetiş. Ama İmran. Şuna bakın İmran fırladı koşuyor Hem de ne koşmak tutabilene aşk olsun Sakatlandı diye çok korkmuştum Kemal kala kaldı orta yerde Koşsana be oğlum ne duruyorsun Lanet olsun sanki buradan sesimi duyarmış gibi Koşuyor Kemal de koşuyor işte ah, Artık çok geç En arkadakiler bile gelip onu geçti <gülüyor> Hala onları tanımıyorum Gerçekten düştü sandım Oysa Kemal Kemal kes şu ağlamayı <gülüyor> artık Üzülmekte de sonucu değiştiremezsin ki Necmi doğru söylüyor Kendini üzme bu kadar Elimde değil Ahmet amca Sonuncu olduğuma da üzülmüyorum İmran bana bu oyunu oynamasaydı da Yine sonuncu olsaydım Ben buna alıştırmıştım mi? Ama hem dinlenmek Hem de hızımı kesmek için yaptı bu numarayı ...beni aptal olarak görmelerine dayanamıyorum. Sen aptal değilsin, iyi kalpli bir çocuksun. Unutma, hayatta önemli olan sadece bir yarışı kazanmak ya da ödül almak değil. Sevgi dolu, yardımsever bir yüreğe sahip olmak her şeyden değerli. Hem katıldığın ilk ve son yarış değil ki bu. Bunu iyi söyledin Mecmi, önünde daha nice yarışlar var. Ben bu kadar aptal olduktan sonra her yarışta kandıran biri bulunur. En çok üzüldüğüm de yarış biter bitmez... ...Sema öğretmenin onların yanına koşması. Yok yo, ona haksızlık ediyorsun Kemal. Bunu yapmak zorundaydı. İmran birincilik kazandırdı okulunuza... ...Ali de ikincilik. Öğretmenleri olarak gidip onları kutlaması gerekirdi. ...sana böyle bir oyun oynandığını bilemez ki... ...her şey apaçık değil miydi Ahmet amca... ...gözünüzün önünde... ...evet gözümüzün önünde oldu her şey... ...belki o da benim gibi işin içinde bir iş olduğundan... ...kuşkulandı ama ortada bir kanıt olmadan... ...ne söyleyebilirdi... ...Ahmet amca haklı... ...hem aslında Sema Şşş, öğretmen... Şşş yavaş olun çocuklar buraya doğru geliyor... <gülüyor> ...İmran'la Ali de yanında... <gülüyor> Artık dayanamayacağım! Artık dayanamıyorum! Dur <gülüyor> dur dur Yaptığını dur yanına Kemal. bırakmayacağım İmran! Kemal! Lan. Kemal ne yapıyorsun? Dur, Bırakın beni! Kuruyun beni! beni. Dövmek istiyorum! Sakin ol Kemal! Kemal, Kemal sana yakışmaz böylesi! B bırak! Bırak beni Ahmet Kemal, amca! Bırak dur, dur, beni! Sen de hiç beklemezdin bu davranışları Kemal! <gülüyor> Ama bilmiyorsunuz öğretmenim, hiçbir şey bilmiyorsunuz siz. Beni kandırdı, yalan söyledi, düşmüş gibi yere atladı kendini. Bırak <gülüyor> beni! <gülüyor> Asıl o yalan söylüyor. Ayağım takıldı, düştüm. Hep ben ondan yardım da istemedim. kediliğinden durdu. İstedin, yalan söylüyorsun. <Kepan> Çocuklar! <durdum> <gülüyor> Kesin artık şu kavgayı. Ama yemin ederim doğruyu söylüyorum öğretmenim. Numara yaptı bana. Başarımı engellemek için. kendi ağzıyla söyledi bunu. Dinlenmemi sağladın. Şimdi yetişebilirsen yetiş bana diyerek fırladı yanımdan. Sonra, sonra çok saf olduğumu da söyledi. Yalan öğretmenim. Ben bunların hiçbirini söylemedim. Şimdi sana köşk ettim. Kemal, Kemal! Bırakın! Saldırganlıkta hiçbir şeyi çözümleyemezsin. ...sorunlar ne? konuşarak halledilir. Ama konuştuğuma kimse inanmıyor ki. Kimse inanmıyor. Kimse Kemal. inanmıyor. Kemal, Kemal dur gitme kimse oğlum. Inanmıyor. Kemal. Kemal. Zavallı Kemal. Yine oyuna geldi. Ne yapsa İmru'nun suçunu kanıtlayamaz. Tanığı yok ki. Tıpkı hırsızlık olayında olduğu gibi. Onda tanığı yok muydu? Biliyorum. Susmamalıydım. Acaba şimdi gidip müdüre her şeyi ama korkuyorum. Ya beni de okuldan... Susacak olursam yarın başka oyunlar da oynayacaklar Kemal'e. Yazık değil mi? Gideceğim. Atarlarsa atsınlar okuldan. Yeter artık. Her şeyi göze almalıyım. Her şeyi. Peki ama sana nasıl inanabilirim Necmi? ...anlattıkların hafife alınacak şeyler değil... ...iki arkadaşının geleceğiyle oynadığını biliyor musun? Biliyorum efendim. Onlar da Kemal'in cebine gizlice para koyup sonra hırsızlıkla suçlarken... ...geleceğiyle oynadılar. Yemin ederim Kemal suçsuz. Bana inanmalısınız. Söylediklerin doğru çıkmazsa cezalandırılacağını da biliyor musun? Evet. Sonuç ne olursa olsun cezama razıyım. Sonuç ne olursa olsun öyle mi? Doğrusu bu sözlerinden bir şey anlamadım. Anlattıklarımın doğruluğuna inansanız bile gerçeği bunca zaman sakladığım için beni suçlu bulabilirsiniz. Ama ben okuldan atılmayı bile göze aldım. Çünkü bugün yarışta Kemal'e yeni bir oyun oynandığını görünce dayanamadım. Ona yardım etmeye karar verdim. Anlıyorum. Yalnız ne ceza verirseniz verin. Korktuğum için aylardır gerçeği gizlediğimi babama söylemeyin efendim. Lütfen söylemeyin. Neden? Çünkü babam korkakları hiç sevmez efendim. İmran'ın tehditlerine boyun eğip sustuğumu öğrenirse çok kızar. Yalnız baban değil, kimse sevmez korkakları. Fakat anlattıkların doğruysa, yalancılığın, iftiracılığın yanında seninki hafif. Tabi sana ve eğer suçlularsa arkadaşlarına verilecek cezayı ben belirleyemem. Disiplin kurulunun vereceği karar önemli. Anladım efendim. Girin. Müdür Bey, bugün yarışta bağışlayın. Yalnız olduğunuzu sanıyordum. Önemli değilse Hanım. Necmi ile görüşmemiz bitmişti zaten. Öyle mi? Pekala Necmi, gidebilirsin. Bu konuyu araştıracağım. İ İzninizle efendim. Ayakta kalmayın, oturun lütfen. Sağ olun. Sizi heyecanlı görüyorum. Neler oldu anlatsanız. Sonuçları haber almışsınızdır umarım. İmran birincilik kazandırdı okulumuza, Ali de ikincilik. Hı, duydum. Bu arada Kemal'e de kötü bir oyun oynamışlar sanırım. Henüz kesin bir şey bilmiyoruz ama Kemal ısrarla İmran'ın... E, ...siz e, her şeyi biliyor olmalısınız. Yoksa Necmi bunu anlatmak için mi gelmişti? Yalnız onu değil. Başka bir sorun daha var. Başka bir sorun mu? Nedir? Hani bundan aylar önce bir hırsızlık olayı yaşanmıştı. Hepimiz Kemal'in suçlu olduğuna inanırken, şimdi işler yeniden karıştı. Nasıl çözeceğiz bu sorunu bilemem. Haklısınız, çok zor bir durum. Ben diyorum ki, konuyu disiplin kuruluna götürmeden önce, İmran'la Ali'yi buraya çağırıp sorgulasak nasıl olur? E, suçlarını itiraf ederler mi dersiniz? Bilemiyorum ama en azından denemiş oluruz. Belki sözlerinden bir ipucu yakalarız. Tabi son kararı yine disiplin kurulu verecek. Evet olabilir. İsterseniz hemen çağırtalım. Nasıl diye. isterseniz. Gerçeğin aydınlanması için her türlü yardıma hazırım. Tam yarışı kazandıkları gün böyle bir sorgulamaya tutulmaları hoş değil ama... ...bunu hak etmişlerse diyeceğim yok. Hem yarışta hem de hırsızlık olayında Kemal'e gerçekten oyun oynanmışsa spordaki başarılarının da değeri kalmaz gözümde. Spor dediniz de az önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bu konuda bir yazı geldi. Bu karmaşa içinde neredeyse unutuyordum söz etmeyi. Valilik ortaokul öğrencilerinden oluşan özel bir koşu takımı kurmak istiyormuş. Yaklaşık iki ay sonra seçmeler yapılacakmış. Yani e, yarı yıl tatilinden bir buçuk ay sonra. Evet. Tatile iki hafta kaldığına göre hemen hemen öyle oluyor. Gecikmeden hazırlıklara başlamalıyız. Haklısınız. Tatil dönüşü daha da hızlandırırız çalışmaları. İlk ona girebilenler takıma alınacakmış. Okulumuzdan bunu başaranlar çıkarsa bu hepimizi gururlandırır. Ne garip. Az sonra buraya çağırıp sorgulayacağımız iki öğrenci de bize en çok umut verenlerin başında geliyor. Yele doğru koşmak. Oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak dileğiyle.